Jack London Kadınların Aşağılaması Seslendiren Akın Altan 1. Freda ve Bayan Pinkwell bir keresinde karşılaştılar. Freda bir Yunanlı dansçıydı. En azından öyle olduğu söylenirdi. Ancak birçokları bundan kuşku duymaktaydı. Çünkü klasik atlara sahip yüzü gereğinden fazla bir gücü yansıtmaktaydı. Ve gözlerinde ara sıra belirginleşen cehennemi bakışlar... Onun etnik kökeni hakkındaki kuşkuları biraz daha büyütmekteydi. Birkaç kişi bu bakışları görme şansını bulmuşlardı. Üzerinden uzun yıllarda geçmiş olsa hala onları unutmamışlardı. Unutmayacaklardı da. Asla kendinden bahsetmezdi. Onu sakin olduğu anlarda gören biri Yunan olduğu konusunda şüphe duymazdı. Onun kürkleri Çilkut'tan Saint Michael'a kadar olan alan boyunca görülebilecek en güzel kürklerdi. Bu bölgede her erkeğin ağzında onun ismi dolaşırdı. Bayan Eppingwell ise kaptanın karısıydı. Yıldızı oldukça parlaktı. Ve Dawson'un seçkin insanlarından kurulu bir çevreye sahipti. Böyle ki, kimi saygısızlar tarafından çevresindeki insan grubu, resmi heyet olarak adlandırılırdı. Stuka Charlie, onunla bir kere yolculuk yapmıştı. Bu yolculuk, kıtlığın hakim olduğu ve insan hayatının bir kapından daha az ettiği türden zorlu bir yolculuktu üstelik. Stka Charlie bu yolculuğun ardından onu tüm kadınların üzerinde bir yere koymuştu. Stka Charlie bir deriliydi. Ölçütlerinin ilkel olduğu da söylenebilirdi belki ancak sözleri emir niteliği taşırdı. Hükmü civar kampların hepsinde bir tür mühür sayılırdı. Bu iki kadın da erkekleri fethedebilen, onları boyunduruk altına alabilen kadınlardı. Her ikisi de bunu kendi yollarından yapıyordu ve yolları birbirinden farklıydı. Bayan Eppingwell Kendi evinde ve genç delikanlıların, polis şeflerinin ve yargıçların ağırlıkta olduğu kışlalarda söz sahibiydi. Brad ise daha çok kasabada nüfuzluydu. Onun hakimiyet kurduğu erkekler, sosyal açıdan, kışlalardakilerden çok farklı sayılmazlardı. İkisi de diğerlerinden haberdardı. Ancak hayatları iki kutup kadar uzaktı birbirlerinden. Birbirleriyle ilgili haberleri duyuyor ve birbirlerini merak ediyorlardı. Ancak... Asla birbirleri hakkında soru sordukları duyulmamıştı. İlk donda kasabaya iri yarı köpeklerin çektiği bir kızakla, kozmopolit bir şöhrete sahip bir model geldi. Etkileyici bir Macar olan, Loren Lissna'yıydı bu kadın. Gelişi, çekişmenin daha da kuvvetlenmesine neden oldu. Onun yüzünden Bayan Eppingwell, dağ eteğindeki yerini bırakarak, Freda'yı görmeye kasabaya gelmiş, aynı şekilde Freda da kasabadan çıkıp, Üst tabaka arasında karmaşa ve utanca neden olacak olayların yaşanacağı valiliğin balo salonuna gitmişti. Bütün bunlar Kulondayk için eski bir geçmişin parçaları olarak görünebilir. Ancak işin iç yüzünü Dawson'da bile çok az insan biliyordu. Üstelik çok az kişi kaptanın karısıyla Preda hakkında gerçekçi bir hükme varabilecek bilgiye sahipti. Bu şeref yalnızca Sitka Charlie'ya aitti. Burada anlatılanlar onun ağzından dökülenlerden yola çıkarak aktarılmıştır. Belki Preda ve Bayan Eppingwell de konuşabilirdi ama bu pek de münasip olmazdı. 2. Floyd Vanderlip, görünüşü itibariyle oldukça güçlü bir adamdı. Buralardaki geçmişine bakılırsa zor iş ve kıt yiyecek onu hiç korkutmazdı. Tehlike anında aslan kesilirdi. Ancak tek bir zayıflığı vardı. Olumsuz cinsden bir zayıflıktı bu. Güçlü bir adam olmasına rağmen kendi içinde eşgüdüm konusunda sorun yaşamaktaydı. Geyik eti ve somonla beslendiği yıllar boyunca içinde sessizce beklemiş olan aşka eğilimli yanı yavaş yavaş uyanmaktaydı. Ne zamanki Klondike'ın en zengin altın yataklarına sahip arazilerinin birkaçına sahip oldu, işte o zaman bu uyanış daha da hızlandı. Toplum içinde Bonanza kralı olarak tanınmaya başlandığındaysa artık içindeki aşka çağıran ses onu tamamen etkisi altına almıştı bile. Bu dönemde Birleşik Devletler'de bıraktığı bir kadını hatırlamış, bu kadının hala kendisini bekliyor olabileceğinin yanında, uzun zaman 53 derece kuzey inlemlerinin yukarısında yaşamış bir erkek olarak kendisine bir eş olabileceği düşüncesi de aklında belirmişti. Böylece uygun bir dille kısa bir mektup yazdı ve içine tüm masrafları karşılamaya yetecek miktarda para koyup, Flasi'ye gönderdi. Flasi mi? Sanırım geri kalanı tahmin edilebilir. Bununla birlikte mektubu postaladıktan sonra kendi arazisi üzerinde bir kulübe inşa etti. Darsın da başka bir arazi daha satın aldı ve bunu arkadaşlarına duyurdu. İşte burada eşgüdüm konusundaki eksikliği baş gösterdi. Bekleyiş oldukça can sıkıcıydı. Uzun süredir görmezden geldiği aşka meyleden yanında bu bekleyişe daha fazla dayanabilecek durumda değildi. Flassie gelmek üzere yola çıkmıştı. Loren Lissnay ise buradaydı. Yalnızca Lorraine Lisnay'ın kozmopoli tünü de oldukça eskimiş sayılırdı. Ressamlara poz verdiği, kapısında kardinallerin ve prenslerin notlarını bulduğu zamanlardaki kadar genç değildi artık. Mali durumu da pek iyi görünmüyordu. Zamanında her şeyini harcamış olduğundan şimdi serveti altı aneli rakamlarla dile getirilen Bonanza kralıyla bir izdivaç yapmaya karşı olduğu pek söylenemezdi. Tıpkı yıllarca orduya hizmet ettikten sonra... Sonunda kendisine rahat bir yer isteyen akıllı bir asker gibi o da kuzeye evlenmek için gelmişti. Böylelikle Floyd Vanderlip'i Flussie için PC şirketinin mağazasında keten bir masa örtüsü satın alırken gördüğünde bu adamı elde etmeyi aklına koydu. Bir erkek özgür olduğunda çoğu şey sorgusuzca ilerler. Ne zamanki erkek kendini evin bağlarına tabi kılar o zaman toplum ona meydan okumaya başlar. Floyd Vanderlip'in başına gelecek olan da buydu. Plassey yoldaydı ve Lorraine Lisnay'ın Vanderlip'in kurt köpeklerinin çektiği bir kızakla ana caddeden geçtiğinde dedikodular başladı. Kansas City Star isimli gazetenin bayan muhabirine konuşmuş, Bonanza mülklerinin fotoğraflarını çektirmiş ve altı sütunluk haberin oluşumunu izlemişti. Bunlar olurken Plassey'nin kulübesinde Plassey'nin masasının başına oturmuşlardı. Bu olaylar erkeklerin sert sözler sarf etmesine, kadınlarınsa kıskançlık içinde kin tutmasına neden oluyordu. Bir tek Bayan Eppingwell bu olanları duymamıştı. Kemdillerin sözleri ona ulaşmıyor değildi aslında. Ancak o, insanların içindeki iyiliğe inanmayı tercih ettiğinden, kulaklarını kötü söylentilere kapatıyordu. Bu yüzden herhangi bir tepki göstermemekteydi. Freda içinse durum böyle değildi. Erkekleri sevmesi için bir nedeni yoktu belki ama, doğasının garip kimyasından olsa gerek, Sevmek için erkeklere nazaran daha az nedene sahip olduğu kadınlardan yanaydı kalbi. Kalbi Plasik'i seçiyordu. Uzun yolu ve kuzeyin acımasız soğuğunu kendisini bekleyip beklemeyeceği belli bile olmayan bir adam için aşıp buralara gelmekteydi. Onu cılız, zayıf ağızlı ve somurtkan dudaklı, güneşle parlayan saçlara sahip, gözlerinde mutlu bir sığlık olan biri olarak hayal etmişti. Ama aynı zamanda onu kızağan ardında yüzü gözü sarınmış halde, Kirpikleri buz tutmuş şekilde hayal etmişti. Bu sebepten ötürü dans ettiği bir gece Floyd Vanderlip'e gülümsedi. Çok az erkek Freda'nın gülüşünün lütfedeceği yaradılışa sahiptir. Floyd Vanderlip'in de bu yaradılışa sahip olduğu pek söylenemezdi. Floyd Vanderlip, Lorraine Lisney ile birlikteyken kendini yeniden tartma şansı bulmuştu ve şimdi bu Yunan dansçının yanında kendini iki kat fazla erkekmiş gibi hissetmekteydi. Bilinmez nitelikleri ve derinlikleri olan bir adamdı. Kendisi de bu niteliklerin ve derinliklerin ne olduklarını bilmiyordu. Ancak onların içinde bir yerde olduklarına dair belirsiz bir fikre sahipti ve bu kendiyle gurur duymasına neden oluyordu. İki kadının da dönüp ikinci defa kendine bakmasını sağlayabilecek bir adam, her halükarda kayda değer bir erkti. Bazı günler buna zaman bulduğunda oturup kendini çözümlemeye çalışırdı. Oysa şimdi yapabileceği tek şey, Tanrıların ona verdiğini olduğu gibi kabullenmekti. Küçük bir düşünce aklında peydahlandı ve Plassey'i gün ışığında görüp görmediğini düşünmeye başladı. Bunu takiben de ona gönderdiği mektubu kendince reddetti. Tabii ki Preda henüz olan bitenin dışındaydı. Vanderlip'in yatakları Bonanza nehrindeki en zengin yataklardı. Kendisi de sorumluluk sahibi ve nüfuzlu bir adamdı. Lorraine Lisnay ise tam bir kadındı. Sahip olduklarını onurlandırabilir, Dolarlarına hoş bir seda verebilirdi. Ancak Freda ona gülümsemişti. Gülümsemeye de devam etmişti. Ta ki Vanderlip'in kendisiyle daha çok zaman geçirmesini sağlayana kadar. O da kurt köpekleriyle tıpkı Loren gibi ana caddeden geçti. Eski bir model olan Loren de bu arada düşünmek için fırsat bulmuş ve Vanderlip'le her bir araya gelişlerinde Eskilerdeki prensleri, kardinalleri, bazı kişisel anekdotları anlatarak onun gözlerini kamaştırmayı sürdürmüştü. Ayrıca Vanderlip'e o dönemlerde gerçekten tahta olan bir kraliçenin imzasını taşıyan ve ''Sevgili Loren'' diye başlayan bir takım zarafet dolu mektuplar da göstermişti. Vanderlip, bunların üzerine böyle yüce bir kadının kendisine ayıracak zaman buluşunu büyülenerek karşılıyordu. Loren, Vanderlip'e oldukça zeki oynadı. Kendi hayal gücünün üretimi olan soylu hayaletle onu ihya edecek şekilde karşılaştırdı. Ta ki, adam onun yanından o güne kadar hiç olmadığı derecede kendinden memnun ve yıllarca reddettiği hayata karşı deli bir özlem duyarak ayrılana kadar. Freda ise çok daha buyurucu bir kadındı. Birine yağ çekiyorsa bunu kimseye fark ettirmeden yapardı. Birinin önünde eğilirse, eğilişi kimsenin dikkatini çekmezdi. Eğer bir erkek, onun kendisi hakkında iyi düşüncelere sahip olduğunu hissederse, bu öyle bir sezdirilirdi ki, hayatı boyunca bunun nasıl ve neden olduğunu anlayamazdı. Böylece Vanderlip'in boynuna geçirdiği ipi her gün biraz daha sıktı ve her gün köpeklerinin çektiği kızak ana caddeden geçti. İşte asıl yanlışın yapıldığı nokta buradaydı. Söylentilerin arasında Freda'nın da isminin geçmeye başlamasıydı büyük hata, Bayana Pinkwell bunu duydu. O da aynı şekilde Flassie'nin saatlerce makosenleriyle yol aldığını hayal etti. Ardından Wanderlip dağ eteğindeki eve çaya davet edildi. Sonra bu davetler arttı. Bu durum Wanderlip'in nefesini biraz daha kesmişti. Adam sonunda kendini takdir edişin sarhoşluğuna düştü. Bir erkeğe daha önce böylesine işkence edilmemiştir. Ruhu, üç kadının uğruna mücadele ettiği bir şeydi şimdi. Üstelik dördüncüsü de yoldaydı. Bayan Eppingwell de bir hata yaptı. Olaydan deneme niteliğinde de olsa, Yunan dansçıya köpek satmış olan Sitka Charlie'a bahsetti. Ancak konuşurken hiç isim vermemişti. Sadece bir seferinde, ''Şu iğrenç kadın.'' demişti. Sitka Charlie'nin kafasında bu sözleri hak edecek tek kadın eski modeldi. O da eski modelden bahsedildiğini zannederek Bayan Eppingwell'e hak vermişti. Bir kadının evlenmek üzere olan bir adamla başka bir kadının arasına girmesi doğru değildi. ''Saf bir kızcağız Charlie?'' demişti Bayan Eppingwell. ''Eminim öyle. Üstelik bir tek arkadaşının bile olmadığı bu garip memlekete geliyor. Bir şeyler yapmalıyız.'' Sitka Charlie ona yardım sözünü vererek yanından ayrılırken, Loren Lissnaya adındaki bu kötü kadını ve hiç tanımadıkları Plassey için bir şeyler yapmaya çalışan Freda ile soylu Bayan Eppingwell'i düşündü. Bayan Eppingwell, Sitka Charlie için gün gibi aydınlık ve açıktı. O bir keresinde sessizlik tepelerinden aldığı kadındı. Onun berrak bakışlı gözlerine bakmış, titremeyen sesini duymuştu bir kere. İçindeki dost dosdoğru samimiyeti görmüştü. Dudakları emir verircesine büzüldüğünde doğrudan konuya gireceği anlaşılırdı. Kadın, Floyd Vanderlip hakkında kararını vermişti vermesine. Fakat bunu onunla paylaşmamıştı. Ancak kasabaya inip Reda'nın yanına gitmekten de çekinmemişti. Danscının evine gün ortasında gitti. Kocası bir kaptan olduğundan, kem diller ona dokunamıyordu. Bu kadını görüp onunla konuşmak istemişti. Böylelikle, Yunan dansçının kapısını çalmış, eski 60 derecede yaklaşık 5 dakika kadar hizmetçiyle münakaşa etmek zorunda kalmıştı. Sonunda dansçıyı göremeden kapıdan geri çevrildi ve kendisine yapılan hürmetsizlikle incinmiş olarak dağ eteğindeki evine geri döndü. ''Bu kadın kim oluyor da beni görmeyi reddedebiliyor?'' diye sordu kendine. Tabii bu durum başka şekilde de düşünülebilirdi. Kaptanın karısının kapısından geri çevirdiği, kendisi değil, dans eden kadındı. Oysa Freda, onun kapısına gelse onu her şekilde içeri kabul eder ve iki kadın baş başa ateşin yanına oturup konuşabilirlerdi. Sınırları aşıp kendini küçültmüştü ama kasabadaki kadın hakkında daha farklı düşünmüştü. Böyle bir hakarete kendini maruz bıraktırmış oluşu yüzünden utanç duymaktaydı. Bu yüzden Freda ile ilgili kötü düşünceler besliyordu. Freda bunu hak etmemişti oysa. Kendi geleneklerine oldukça bağlıydı. Sınıflar arası farklar onu içeri almasına izin vermemişti. Böyle bir kadına büyük saygısı vardı. Onunla kadın kadına bir saatçik de olsa oturup konuşmayı çok arzu ederdi. Ama kendine ve bayan Eppingville'e olan saygısı onu bu çok istediği şeyi yapmaktan alıkoymuştu. Başkanın karısı bayan Mekfi bir süre önce öfke içinde kapısına dayandığında hatasının ne olduğunu bile doğru dürüst anlayamamıştı henüz ziyaretin etkisini üzerinden atamamıştı. Şimdi ise kapısına kadar gelmiş olan bu kadının ona dair iyi niyetler besleyerek gelmediğini düşünüyor, kendine neyi yanlış yapmış olabileceğini soruyordu. Hiçbir şey yapmamıştı. Büyük olasılıkla kendine hakaret etmeye gelmiş bir kadının da bu yüzden evine girmesine gerek yoktu. Acaba neden gelmişti? Bunu ancak hissedebiliyordu. Kendini, onuru olmayan insanların sertliğinde yetiştirmişti. Eğer... Bayan Pinkwell evine geri dönerken incindiyse, o da burada incinmişti. Yüzü koyun halde sessizce yatağa yatmıştı. Bayan Pinkwell'in insan doğasına dair bilgisi çoktu. Bu konuda evrensellik ilkesine sahipti. Onun için medeni durumlardan barbar ve ilkel olanlara atlamak çok zor değildi. Aç bir kurt köpeği ile aç bir adam arasındaki benzer ilkel özellikleri kolayca sap diyebilir, her iki durumda da yapılması gerekenleri bilirdi. Onun için bir kadın her zaman bir kadındı. İster kraliçe gibi giyinmiş olsun isterse paçavralara sarılmış olsun. Freda da bu yüzden bir kadındı. Eğer dansçının evine alınsaydı onunla aynı yerde bulunmaktan rahatsız olmazdı. İçeri alındığında saygısız bir küstahlıkla karşılansaydı da bu onu şaşırtmazdı. Ancak kendisine bu şekilde davranılmış olması beklenmedik ve oldukça onur kırıcıydı. Bu nedenle Freda'nın içinde bulunduğu durumu tahmin edemiyordu. Aslında bu bir bakıma iyiydi. Bazı durumlar uğruna yeterince zahmet çekilmeden öğrenilemezdi. İnsan kirlenmenin ne demek olduğunu anlayabilmek için ellerini kirin içine sokmalıydı. Her şey bir yana, olay Bayan Epping üzüntü vermiş olsa da Yunan kızın kalbinde onun için daha büyük bir sevgi beslemesine neden olmuştu. 3. Böylelikle bir ay geçti. Bu arada... Bayan Pinkwell adamı Plassi'nin gelişine kadar Freda'nın dal kabukluğundan uzak tutmaya çalıştı. Plassi, her geçen gün biraz daha yaklaşıyor, Freda, Loren'in karşısında biraz daha kamburlaşıyor, Loren büyük ödüle konabilmek için her türlü oyunu oynuyor, adamsa kendiyle gurur duyarak, kendisinin ikinci Don Juan olduğuna inanarak, olaylar arasında uçarak mekik dokuyordu. Bu, Loren Lisney'nin elde etmeyi başardığı adam dışında kimsenin hatası değildi. Lören'in cazibesi güzel görünümünden kaynaklanıyor olsa gerekti. Belki de adamı eski zamanlarındaki prenslerden ve büyük saraylardan bahsederek etkilemişti. Sonuç olarak yaşamı kültürden uzak, kaba doğa koşullarında geçmiş olan bir adamın gözlerini kamaştırmayı başarmıştı. Ve onu nehrin aşağısındaki 40 mile götürerek kendisiyle evlenmeye razı etmişti. Bu işin bir işareti olarak Sitka Charlie'den köpek satın almıştı ki alınan köpekler, Loren Lissnay gibi bir kadının yola çıkması söz konusu olunca bir kıza çekilecek olandan fazlaydı. Son olarak yukarı nehre çıkıp yokluğunda yapılacaklarla ilgili talimatlar verdi. Köpeklere değirmenden sabaklara kadar kızak sürmek için ihtiyacı olduğunu söylemişti. Sitka Charlie de köpekleri istenen güne hazır etmeyi kabul etmiş, Loren Lissnay'den pek hoşlanmadığı için olabildiğince çabuk ayrılmıştı. Bu sırada Vanderlip de zaman kaybetmeden nehrin yukarısına doğru yola çıkmıştı. Acaba Loren Bay Vanderlip'in nereye gittiğini biliyor muydu? Ona istediği zaman ilik köpekler temin etmek konusunda Vanderlip'le anlaşmıştı. Ancak şu utanmaz Alman tüccar Mers hayvanları satın alıp duruyor ve pazarı gittikçe daraltıyordu. Bir an önce Bay Vanderlip'i görmesi gerekiyordu. Bu utanmaz tüccar yüzünden anlaşmayı yaklaşık bir hafta kadar ertelemeleri gerekecekti. Kadın adamın nereye gittiğini biliyordu. Nehrin yukarısına mı? İyi. Böylece onun arkasından gidip onu bu tatsız gecikme konusunda bilgilendirebilirdi. Peki Bay Vanderlip'in köpeklere cuma akşamı ihtiyacı olduğunu yeterince anlamış mıydı? Köpekleri o zaman getirmeliydi demek. Bu çok kötüydü. Ama bu utanmaz tüccarın suçuydu. Pazar fiyatlarını oldukça yukarı çekmişti. Köpek başına yaklaşık 50 dolar kadar artmıştı fiyatlar. Eğer bu fiyatlar üzerinden köpekleri alırsa Bay Vanderlip zarar ederdi. Bay Vanderlip Acaba böyle bir artışı kabul eder miydi? Lorraine edeceğine emindi. Bay Vanderlip'in bir arkadaşı olarak kendisi bile aradaki farkı karşılayabilirdi. O da buna itiraz etmezdi. Onun çıkarını gözetmekten memnuniyet duyardı. Cuma günü mü demişti? Köpekler o gün ellerinde olacaktı. Bundan bir saat kadar sonra Freda kaçışın cuma akşamı gerçekleşeceğini öğrenmiş bulunuyordu. Bunun yanında Vanderlip'in nehrin yukarısına gittiğini ve şimdi Lorraine'in elinin kolunun bağlı olduğunu da Cuma sabahı resmi kurye Devereux valinin mesajlarıyla gelmişti. Valinin mesajlarının yanında Flossie'den de haberler getirmişti. 60 mil yakınlarında onun kampının yanından geçmişti. İnsanlar ve köpekler oldukça iyiydi hiç kuşkusuz Flossie ertesi sabah orada olurdu. Bayan Eppingwell bunu duyduğunda çok memnun oldu. Bay Vanderlip o sırada nehrin yukarısındaydı. Preda ellerini adamın üzerine koymadan önce gelin kasabaya varmış olacaktı. O öğleden sonra Bayan Eppingville'in, Saint Bernard'ın yoldan gelmiş aç Ayç Meleumürt'ün saldırısına uğradı. Hayvan, yarım dakika kadar kıl yumağının altında kaybolduktan sonra birkaç yiğit adamın balta savuruşlarıyla ancak kurtarılabildi. Eğer bir iki dakika daha geç müdahale edilseydi, hayvan kendisine saldıran köpeklerin midelerine paylaştırılmış olacaktı. Sitka Charlie, hayvanın yaralarına bakmak için geldi. Özellikle de bir parçası başka bir köpeğin ağzında kalmış ön ayağı oldukça kötüydü. Eldivenlerini çıkarıp hayvanın ayağıyla ilgilenmeye başladığında konuşma Plasie'ye oradan da doğal olarak şu iğrenç kadına kadar geldi. Sitka Charlie, kadının o gece adamla birlikte nehir üzerinden kaçmaya niyetli olduğunu, yılın o zamanında kazaların oldukça yaygın olabileceğini söyledi. Bunu duyan Bayan Eppingwell'in Freda hakkında düşünceleri daha da kötü bir hal aldı. Böylelikle Bonanza nehrindeki adama ulaştırılması için bir not yazdı Ve notu taşımak üzere birini görevlendirdi. Başka bir adam da Freda'dan bir not taşımaktaydı. Böylece kasabaya doğru günün son ışıkları altında kızağını sürmekte olan Floyd Vanderlip her iki notu da aynı anda aldı. Freda'nınkini yırtıp attı. Onu görmeye gitmeyecekti. O gece bundan daha büyük şeyler olacaktı. Ama Bayan Eppingwell onun son dileğini yerine getirmeliydi. Ne diyeceğini duymak için onunla valiliğin bala buluşacaktı yazış şeklinden söyleyeceklerinin oldukça önemli şeyler olduğu anlaşılıyordu. Belki de. Gururla gülümsedi ancak düşüncesini aklında belirginleştiremedi. Bütün bunlar karşısındaki mahcupluğu bir yana, kadınlar konusunda oldukça şanslı bir adamdı. Kadının mektubunu karların üzerine atarak köpeklerini hızla evinin yönünde sürdü. Bir maskeli balo düzenlenmişti. Birkaç ay önce opera evinde giymiş olduğu kıyafeti bulması gerekiyordu. Üstelik bir yandan tıraş olup bir şeyler yemesi de gerekmekteydi. Bu sırada Plassey onun aklından bile geçmiyordu. Vanderlip Sitka Charlie'ye hepsini hastanenin yanındaki su çukurunun başında gece yarısı hazır et. Beni yarı yolda bırakma dedi. Sitka Charlie az önce ona köpeklerin biri dışında hepsinin hazır olduğunu, bir iki saat içinde sonuncusunun da geleceğini söylemek için uğramıştı. İşte kese burada, terazi de burada. Hakkın olan altını tartıp al ve beni rahatsız etme. Akşamki baloya hazırlanmalıyım. Stkačarli payına düşen altını tartıp aldı ve Loren Lisna'ya e verilmek üzere bir notla oradan ayrıldı. Notta gece yarısı hastanenin yanındaki su çukurundaki buluşmadan bahsedildiğini tahmin edebiliyordu. 4. Preda, dansın çoktan başladığı kışlalara iki kere haber yolladı. Ancak ikisi de yanıtsız kaldı. Bunun üzerine tam da Preda'nın yapacağı gibi Kürkünü giyip yüzüne bir maske takıp Valiliğin balo salonuna doğru yola koyuldu Balo devlet memurlarından oluşan kesim arasında Bir tür gelenek haline gelmişti Bu gelenek oldukça akıllı bir gelenekti Çünkü böylelikle memurların eşleri korunmuş Ve daha rahat bir şekilde eğlenmiş oluyorlardı Ne zaman bir maskeli balo verilse bir grup seçilir Bu grup kapıda durarak kapıdan giren herkesin maskesini kaldırıp bakardı Erkekler genellikle bu gruba alınmazdı Alınanlarsa ettikleri hizmete en çok ihtiyaç duyulanlar olabilirdi. Bir gece bu gruba seçilmiş olan papaz, kasaba insanlarından kimin içeri alınıp kimin geri çevrilmesi gerektiği konusunda yeterince iyi bilgilendirilmemişti. Bu gibi durumlarda ona başka birkaç beyefendi de eşlik ederdi. Bir gece kendi huzurunu kaçırmak pahasına da olsa, Bayan Mekfi kapıdaki imrenilen yere geçmişti. Ancak üç kişiyi gözden kaçırmış, Ve onlar içeri girip kim oldukları anlaşılamadan ortalığı karıştırmışlardı. O günden beri kapıda yalnız bu işi hakkıyla yapabilecekler durabilirdi. Bu özel gecede kapıda prens durmaktaydı. Oldukça baskı altında olduğu söylenebilirdi. Üstelik arkadaşlarının yarısını kendine küstürürken, diğer yarısının takdirini almasını sağlayacak bu işi kabul etmiş olmanın şaşkınlığını da üzerinden atamamıştı. Geri çevirdiği üç ya da dört adam, onun ya yoldan, ya da nehirden tanıdığı adamlardı. Bunlar iyi insanlardı iyi olmalarına. Ancak bu baloya girebilecek kadar seçkin değillerdi. Işığın altında ne zaman bir kadın görünse, görevini bırakmayı erteliyordu. Freda, gelenin o olduğuna, kürklerine bakarak yemin edebilirdi. Eğer o başın duruşunu bu kadar iyi tanımasaydı. Dünyada buraya gelmesi umulacak en son kişiydi. Kapıdan geçerse, içeride kadınların küçümsemelerine maruz kalmayı göze alacak, Geçmezse, kapıdan geri çevrilmiş olmanın alçaltıcılığını yaşayacaktı. Prince, herhangi bir incelemede bulunmaksızın başını salladı. Yanılmayacak kadar iyi tanıyordu bu kadını. Fakat kadın biraz daha yakınlaştı. Siyah ipekten kurdelesini kaldırdı, kaldırır kaldırmaz da geri indirdi. Prince, kadının gözlerine sadece bir saniyeliğine bakmıştı. Bu bakış boşuna değildi. Bu bölgenin insanları arasında... Freddy için onun erkeklerle bir çocuğun köpüklerle oynadığı gibi oynadığı söylenirdi. Tek bir kelime bile edilmemişti. Prince kenara çekildi, birkaç dakika sonra da görevini başkasına devretti. Esnek vücutlu, narin, yine de her hareketinde kuvvetini belli eden bir kadın, şimdi balo salonunda dolaşıyor, insanları inceliyor, eğlenen kadın ve erkeklerin arasında dolanbaşlı yollar çizerek huzursuzca geziniyordu. Kapıdaki grupta yer alan erkekler kürkleri tanımışlardı. Kadını şaşkınlık içinde izlemekteydiler. Konuşmaya pek niyetleri yoktu. Kadınlarda da durum farklı değildi. Onların gözü, beden atları ve kıyafet konusunda çok daha keskindi. Daha ilk görüşte karşılarındaki kadının pek kendileri gibi olmadığını anlayabilmişlerdi. Yemek salonundan henüz gelen Bayan McPhee, karşısındaki kadının maskesinden kendine doğru çevrilmiş gözleri fark etti. Bu gözleri nerede görmüş olabileceğini hatırlamaya çalışıyordu. O anda bir sefer rastladığı gururlu ve asi bir günahkarın gözleri gözlerinin önünde canlılıkla belirdi. Böylece iyi kadın sıcak ve dürüst bir öfkeyle kendini yola vurmuş, bu yolda onu Bayan Eppingwell ile Floyd Vanderlip'in dostluğuna vardırmıştı. Bayan Eppingwell adamla konuşma şansını henüz elde etmemişti. Bu arada Plasin'in yaklaşmakta olduğunu da konuşmaya başlamadan önce öğrenmişti. Böylece kadın tam üstüne gelebilecekti. Tam ahlak hakkında sivri dilli bir konuşma yapmaya başlayacaktı ki, üçüncü bir kişi yanlarına geldi. Yanlarına gelen kadının yabancı aksanıyla, ''Pardon'' dediğini duydu ve kadının, Floyd Vanderlip'i kendinden uzaklaştırmaya çalıştığını fark etti. Kadın, kibarca izin alarak adamı biraz uzağa çekti. O sırada, bayan Mekfi'nin erdemli eli belirdi ve siyah maskeyi kadının gözünden çekip aldı. Harika bir yüz ve pırıl pırıl parıl diyen gözler o sırada o yöne bakmakta olanların karşısına çırıl çıplak vermişti. O sırada herkes o yöne bakmaktaydı. Floyd Vanderlip'in aklı karışmıştı. Durum onun derinliğine sahip olmayan bir erkeğin müdahalesini gerektiriyordu. Vanderlip o anda nerede olduğunun bile farkında değil gibiydi. Vanderlip o adamı çaresiz gözlerle etrafında aradı. Bir açıklama gerekiyordu. Bunu yapmak da Bayan McPhee'ye kalmıştı. Bayan Pinkel, dedi tiz sesiyle. Size Freda Molov konusunda bilgilendirmek benim için bir şereftir. Bayan Freda Molov, değil mi? Freda istemsiz olarak döndü. Çıplak yüzüne bakılınca insana sanki bir rüyadaymış hissi veriyordu. Salondaki maskeli yüzlerin hepsi ona çevrilmişti. Sanki aç bir kurt sürüsü tarafından kuşatılmış gibi görünüyordu. Hepsi onu yere yıkmaya hazır gibiydiler. O anda Freda bazılarının kendine acıyor olabileceğini düşündü. Bu düşünce onu daha da sertleştirdi. Onların hor görmesini tercih ederdi. Yüreği sağlam bir kadındı. Avını kurt sürüsünün içinden bulup yakalamıştı. Ancak bir adım daha atıp öldürmemişti. O anda Bayan Pinkwell oldukça garip bir şey yaptı. Karşısında duran kadın o dansçıydı işte. Bu erkeğin hayatını mahveden kadın. Kendisini kapısından geri çeviren kadın. O anda bu buyurgan yaratığın çıplaklığını... Sanki kendisiymiş gibi duyumsadı. Düşmanının içinde bulunduğu güç durum ona adamla olan mücadelesinde avantaj sağlayabilirdi belki ama o daha garip bir yolu tercih etti. Bayan McPhee'nin tiz ve kin dolu sesi yükselip de Freda istemsiz olarak o yöne döndüğünde Bayan Eppingwell'de döndü, maskesini çıkardı ve başını onaylar şekilde hafifçe salladı. Bu iki kadının birbirlerine bakışı sonsuz bir an gibiydi. Birinin gözlerinde göz kamaştıran pırıltıların yanında kendini maruz bıraktırdığı hakaretin, küstahlığın ve alçalmanın verdiği kızgınlıkta okunabiliyordu. Güzel, yakıcı, et ve ruhun fokurduyan bir lav gibi birleştiği gözlerdi bunlar. Diğeri ise sakin, durgun bakışlı, kendi doğruluğuna inanan, kendine inancı olan, hislerine kapılmayan birinin, mermerden yontulmuşçasına soğuk kanlı bakışlı gözleriydi. Arada nasıl bir uçurum olursa olsun bunu fark edebilmesine imkan yoktu. Ne bir köprü ne bir tenezzül. Tavrı mükemmeldi. Öylece sakin bir şekilde durmaktaydı orada. İşte çılgına dönmüş Freda. Daha aşağı bir ırka sahip olduğunu kimse söyleyemezdi. Diğeri kendi derinliklerine doğru çekebilir ve hatasız bir şekilde okuyabilirdi onu. Neden elbisenizin kenarını geriye doğru çekmiyorsunuz? O göz kamaştıran an içinde memnuniyetle böyle bağırabilirdi. ''Bana tükürün, sövün yüzüme. Bu şu an yaptığınızdan çok daha merhametli olur.'' Freda titriyordu. Burun delikleri şişmiş, titriyordu. Kontrollü bir şekilde kendini kenara çektikten sonra başını çevirerek adama baktı. ''Benimle gel Floyd.'' dedi basitçe. ''Sana şu an ihtiyacım var.'' Nasıl bir diye adeta patlayarak söze başlayan adam sözünü tamamlamaktan vazgeçti. Bir adam daha önce kendini böyle aptal bir konuma sokmuş mudur diye düşünürken boğazını temizleyip konuşmaya hazırlandı. Kararsızlık içinde bir omzunu hafifçe kaldırarak iki kadına baktı. Affınızı istiyorum bir dakika. Bay Vanderlip'le öncesinde biraz konuşabilir miyim dedi bayan Eppingwell alçak bir sesle. Adam minnettarlıkla kadına baktı. ''Bunun için yeterince istekliydi zaten.'' ''Çok üzgünüm.'' dedi Freda. ''Bunun için zaman yok. Şimdi gelmeli.'' Bu sözler ağzından kolaylıkla dökülmüştü ancak sözlerinin zayıflığı ve uyumsuzluğu yüzünden bunları söylerken gülümsemeyi göze alamamıştı. Böyle söylemek yerine haykırmış olmayı tercih ederdi. ''Ama Bayan Molov, siz kim oluyorsunuz da Bay Vanderlip'i bu şekilde sahipleniyor ve onun hareketleri hakkında kararlar alabiliyorsunuz?'' Bunu duyunca adamın yüzünde bir rahatlama ifadesi belirdi ve söyleneni onayladı. Bayan Eppingwell'in kendisini kurtaracağına güveniyordu. Ben, ben diye söze başladı Freda tereddütle, o anda dişilere özgü bir çabuklukla zekası işledi. Siz kimsiniz ki bana bu soruyu sorabiliyorsunuz? diye sordu. Ben, ben bayan Eppingwell'im ve... Demek, diye söze girdi öteki, siz kaptanın karısısınız. Ben yalnızca bir dansçıyım. Bu adamla sizin ne işiniz var? Benzeri görülmemiş bir davranış bu, dedi Bayan McVie kabararak müdahale etmek için hazırlandı. Ancak Bayan Eppingwell tek bir bakışla kadının susmasını ve geri çekilmesini sağlayıp kendisi konuşmaya devam etti. Bayan Moloff sizin üzerinizde bu şekilde hak iddia edebiliyorken bana birkaç dakikanızı ayırmanız bu kadar zor demek, Bay Vanderleep. Şu anda doğrudan sizinle konuşmak zorunda bırakıldım. Sizinle birkaç dakika konuşmam mümkün mü acaba? Bayan McFee, avını yakalamaya çalışan bir köpek balığı gibi dişlerini gıcırdattı. "T-tabii ki," diye kekeliyerek yanıtladı adam. "Tabii ki, tabii ki," dedi tekrar kurtuluşunu görmüş olmanın memnuniyetiyle. Erkekler yalnızca evcilleştirilmiş, sosyalleşmiş, evrimleşmiş omurgalılardı. Yunan dansçıysa o güne kadar çok daha vahşi olanlarıyla uğraşmak zorunda kalmıştı. Bu yüzden gözlerinden cehennemi parıltılar saçarak dönüp adama baktı. Tıpkı bir aslanın üzerine eğilmiş bir hanımefendi gibiydi. Adamın içindeki hayvan, kadının kırbacına boyun eğdi. Doğrusunu söylemek gerekirse, Bayan Pinkwell bu konuşmayı yarın yapsak daha iyi olur. Yarın söylemek istediğim buydu. Adam biraz daha orada kalırsa, daha büyük utançlara maruz kalabileceğini düşündü. Üstelik gece yarısı hastanesinin yanındaki su çukurunda olması gerekiyordu. Tanrım! Freda'ya hiç şans vermemişti. Oysa ne kadar da büyüleyici görünüyordu. ''Maske için size teşekkür etmeliyim Bayan McPhee.'' Kadın cevap vermedi. ''İyi geceler Bayan Molov, dedi Bayan Eppingwell. Her durumda sergilediği mükemmel tavrıyla. Freda, kadına aynı şekilde karşılık verdi. İçinden kadının ayaklarına kapanmak ve kendini affetmesi için yalvarmak geliyordu oysa. Affetmesi için de değil... Başka bir şey için ama ne için olduğunu çıkaramıyordu tam olarak. Sadece bunu çok arzuladığını biliyordu. Adam o sırada aklını toparlamaya çalışmakla meşgul olduğundan, kadını kapıya doğru giderken yalnız bırakmıştı. 5. Hava çok soğuktu. Yarım millik yolun sonunda dansçının kulübesine ulaştılar. Bu zaman zarfında kadının nemli nefesi yüzüne vurdukça buz tutmasına neden olmuştu. Adamın bıyıklarıysa konuşmayı oldukça acı veren bir hale getirecek kadar buzdan ağırlaşmıştı. Kuzey şafağının yeşilimsi ışıklarıyla birlikte, kapının dışına asılmış termometre içindeki cıva kendini göstermişti. Binlerce köpek, hep bir ağızdan ezeli ağıtlarını yakmaktaydılar. Hava kıpırtısızdı. Köpekler için soğuktan başka bir sığınak, içine kıvrılabilecekleri sıcak bir kuytu yoktu. Her yerde don vardı. Hayvanlar açıklıkta yatıyorlar, Sürekli yol yorgunu kaslarını gererek uzun uzun uluyorlardı. Adamla kadın ilk anda konuşmadılar. Hizmetçi Freda'ya kıyafetini çıkarması için yardım ettiği sırada adam ateşi tazeledi. Hizmetçi içerideki bir odaya çekildiğinde adam başını sobadan kaldırmadan donmuş bıyıklarının çözülmesini beklemekle meşguldü. Bunun sonrasında bir sigara sardı ve güzel kokular saçan girdaplara bakar gibi kadını tembelce izlemeye koyuldu. Gece yarısına yarım saat kalmıştı. Bu kadın onu nasıl böyle tutabiliyordu? Kadının kendine yaptığı bu davranış yüzünden ona kızgın mıydı? Ne hissediyordu? Bu kadının hangi hisleri, hangi ruh hali onunkiyle uyuşabilirdi? Kendinden şüphesi yoktu kadının. Hayır, hayır. Sitka Charlie ve Devereux işini halledene kadar onu kontrol altında tutabilirdi. Birçok yol vardı. Bunu bildiğinden Freda'nın adama karşı beslediği küçümseme gittikçe artıyordu. Başına eline yasladı. Genç kızlığına ait bir görüntü kayıp gitti gözlerinin önünden. Kederli, trajik bir görüntüydü bu. O anda adamın bu görüntüden bir ders çıkarması gerektiğini düşündü. Tanrım, bir insanın böyle bir hikayeden etkilenmemesi için kalpsiz olması gerekirdi. Ama bu adam bu hikayeyi anlatmaya değmezdi. Onu anlatırken çekeceği acıya da değmezdi. Mum hemen sağında durmaktaydı. Kadın bunları kendi kendine yüzü kızararak düşünmekteyken, Adam kadının kulağındaki şeffaf pembeliği izlemekteydi. Kadın adamın bakışlarını fark etti. Yüzü yandan tamamen görünecek şekilde başını çevirdi. Yüzünün yandan görünüşünün erdemli bir ifadesi vardı. Yüz atları çok güzeldi. Mum titremeye başladı. Hiçbir hareketi zarafetten yoksun değildi. Ama o buna rağmen hareketlerine daha da özen gösteriyordu. Bu yüzden kibarca ileri doğru başını uzattı. Sarı alevin üzerine hafifçe eğilerek kırmızı fitili beceriklice söndürdü. Sonra tekrar başını eline yasladı. Bu sefer adamı dikkatle incelemekteydi. Her adam böyle güzel bir kadın tarafından izlenmekten hoşlanırdı. Kadın başlamak konusunda çok az aceleciydi. İkisi de cilveleşmeye eğilimliydi. Adam ciğerlerini bir yandan nikotinle rahatlatırken bir yandan da kadını izliyordu. Çok rahat olduğu söylenebilirdi. Burası... Birazdan buz gibi soğukta saatler sürecek olan yolculuğa çıkacağı düşünülünce oldukça sıcak ve rahattı. Adam Freda'ya balo salonunda yarattığı manzara yüzünden kızgın olması gerekiyormuş gibi hissetti ama bir şekilde en ufak bir kızgınlık beslemiyordu. Hatta McVeigh denen kadın orada olmasaydı kötü bir manzara bile oluşmuş olmayacaktı. Eğer kendisi vali olsaydı McVeigh ve ona benzeyen tüm incil köpek balıklarına oy kullanabilmeleri için ödemeleri gereken bir vergi koyardı. Freda Kesinlikle bir hanımefendi gibi davranmıştı. Bayan Eppingwell de öyle. Onun böyle kararlı ve yürekli olduğunu tahmin etmemişti. Gözlerini kadından alamıyordu şimdi. Dönüp dolaşıp kadının gözlerinde son buluyordu bakışları. Bu derin ağırbaşlılığın altında daha da derin bir küçümsemenin yattığını tahmin edemiyordu. Tanrım, ne kadar da güzeldi. Neden kendisine bu şekilde bakmaktaydı acaba? Kendisiyle evlenmek mi istiyordu? Belki öyleydi ama evlenmek isteyen yalnız o değildi. Bakışları ondan hoşlandığını belli ediyordu, öyle değil mi? Üstelik Lorraine Lisnay'dan çok ama çok daha gençti. 23 ya da 24 yaşlarında olmalıydı. En fazla 25'ti. Üstelik hiç tombul bir kadında olmamıştı. İlk bakışta herkes anlayabilirdi bunu. Lorraine için aynı şeyi söyleyemezdi. O, modellik yapmaya başladığı günden itibaren giderek biraz daha şişmanlamıştı. Ha? Onu bir kere buradan kaçırdıktan sonra o kiloları vermesini sağlayacaktı. Onu, köpeklerin önüne koyup yolu açtırabilirdi. Bu yöntemin iyi sonuç vermediğini daha önce hiç görmemişti. Bu düşüncesi, Akdeniz göklerinin altındaki sarayları düşününce birden kayboldu. Peki, Lorenne nasıl olacaktı? Don yok, yol yok, kıtlık yok, monotonluğu değiştirecek hiçbir şey yok. Üstelik Loren gittikçe yaşlanıyordu. Ve her gün doğumunda geçen günler giderek yığılıyordu. Evet. Saat neredeyse gece yarısını göstermekteydi ve su çukuruna gitme zamanı gelmişti. Freda tatlılıkla, oh diye söze başladı. Bir erkek kadının kendisine düşünceli bir şekilde büyülenmiş gibi baktığına inanırsa, o adamın kendine hakim olabilmesi için oldukça soğuk kanlı olması gerekir. Ben sadece beni neden görmek istediğini merak ediyorum, dedi adam. Sandalyesini kadınınkine yaklaştırırken. ''Floyd'' dedi kadın doğrudan adamın gözlerinin içine bakarak, ''Tüm bu işlerden yoruldum. Uzaklara gitmek istiyorum. Nehir çözülene kadar bile burada kalmak istemiyorum. Eğer buna dayanmayı denersem biliyorum ki öleceğim. Eminim bundan. Her şeyi bırakıp gitmek istiyorum. Bunu bir kere de yapmak istiyorum.'' Kadın elini adamın sırtına koydu. Bu el şimdi onun için bir hapishaneye dönüşmüştü. Adam o anda başka bir kadının da ona gelmekte olduğunu düşündü. Loren biraz daha suçu kurunda bekleyebilirdi. Şey diyerek devam etti Freda. Biraz daha yumuşak ama daha endişeli bir tonda. Ne diyeceğimi bilmiyorum dedi adam aceleyle. Kendi kendine bunun beklediğinden çok daha çabuk olduğunu söylüyordu. Hiçbir şeyi daha çok istemem Freda. Bunu sen de biliyorsun dedi ve elini kadının elinin üzerine koydu. Kadın başını salladı. ''Ama görüyorsun ki ben nişanlıyım. Bunu sen de biliyorsun. Ve o kız şimdi buraya geliyor. Ona bu teklifi yaptığımda bana ne olmuştu bilemiyorum ama bu uzun zaman önceydi ve o zaman çok gençtim.'' Freda ''Buradan, bu kasabadan gitmek istiyorum. Nereye olursa.'' diye devam etti. Adamın öne sürdüğü engeli görmezden gelerek. ''Bütün erkekleri sınadım ve şu sonuca vardım ki, içlerinde en iyisi benim.'' Kadın, adama bunu söyleyerek itirafının utancından kendisini kurtarmış olduğu için minnettarlıkla baktı. Başını adamın omzuna yasladı. Kadının kokusu adamın burnuna kadar ulaştı. O anda, ellerinin dokunduğu noktada kalplerinin aynı anda atmakta olduğunu hissetti adam. Bu olay psikolojik açılımları yapıldığında oldukça sıradanlaşsa da, bunu ilk defa yaşayan biri için harikadır. Floyd Vanderlip, zamanında kadın elleri yerine kürek tutmuş bir adamdı. Bu yüzden bu deneyim, Onun için oldukça yeni ve haz verici sayılırdı. Freda, yüzünü onun omzuna doğru çevirdiğinde, saçları adamın yanaklarını okşayıp geçti. Ta ki, birbirlerinin gözlerini görebilecek hale gelene kadar. Bu yumuşak ve sıcak bir andı. Şimdi kendini kaybetsek kime karşı bir yanlış yapmış olurdu? Flassie ve tabi Löhren'e de. Bu kadınlar onu rahatsız etse bile karar vermekte acele etmesine gerek yoktu. Bir sürü parası vardı ve Freda kendini onurlandırabilecek bir kadındı. Başka erkekleri kıskandıracak bir eş olabilirdi. Ama yavaş olmalıydı. Yavaş ve dikkatli. ''Sen saraylarla ilgilenmiyorsun değil mi?'' diye sordu kadına. Kadın başını salladı. ''Onların özlemini duydum bir süre. Ancak sonradan düşününce saraylarda yaşayan insanların şişmanladıklarına, tembel bir hayat sürdüklerine karar verdim. Evet.'' Sarayda yaşamak bir süreliğine güzel olabilir ama kısa zamanda bundan bıkarsın diye düşünüyorum. Dedi kadın aceleyle adamı onaylamak için. Dünya çok güzel ama hayat çok yönlü olmalı. Bir süre zor ve acımasız geçmeli belki. Sonrasıysa huzurlu. Güney denizlerinde bir yatta, biraz Paris'te, bir kış Güney Afrika'da, bir yazıda Norveç'te geçirmeli. Birkaç ayıda İngiltere'de. İyi bir çevre. Tabii ki. En iyisi hem de. Sonra da köpekler, kızaklar ve Hudson koyu. Değişiklik için bilirsin. Senin gibi yaşam dolu güçlü bir erkek, bir yıl boyunca bir sarayda yaşayamaz. Orası efemine erkekler içindir. Sen böyle bir yaşama alışık değilsin. Sen tam bir erkeksin. Böyle mi düşünüyorsun? Bunun için düşünmeye gerek yok. Bunu biliyorum. Kadınların seninle ilgilenmelerini sağlamanın çok kolay olduğunu fark etmedin mi? Adamın yüzündeki şüpheci masumiyet ifadesi görülmeye değerdi. Bu çok kolay. Neden peki? Çünkü sen efemine bir erkek değilsin. Gerçek bir erkeksin. Sen bir kadının gönlündeki en derin noktalara bile sızabilirsin. Sen bir kadının tutunmak isteyeceği bir adamsın. İri, kaslı, güçlü ve cesur. Kısacası, sen gerçek bir erkeksin. Kadın saate baktı. Saat yarımdı. Sitka Çarlı'ya... Yarım saatlik daha süre vermişti ama bu fayda etmemişti. Şimdi ise Devereux gelmişti. Kadının işi bitmişti. Başını kaldırdı, kıvançla kahkaha attı, elini geri çekti, ayağa kalkarak hizmetçiyi çağırdı. Alice, Bay Vanderlip'e parkasını giymesi için yardım eder misin? Eldivenleri sobanın hemen yanında duruyor. Adam ne olduğunu anlayamadı. Kibarlığın için sana teşekkür etmeme izin ver Floyd. Zamanın benim için paha biçilmezdi. ''Kulübeden dışarı çıktıktan sonra sola dönersen en kısa yoldan su çukuruna varabilirsin. Ben yatmaya gidiyorum.'' Floyd, oldukça ağır sözler kullanarak şaşkınlığını ve uğradığı hayal kırıklığını dillendirmeye çalıştı. Alice, erkeklerin küfretmelerini duymaktan hoşlanmadığından adamın parkasını ve tabii eldivenlerini de geri attı ve içeri gitti. Adam, Freda'ya doğru yaklaştığında kadın içerideki odaya doğru çekilmek istedi. Ancak ayağı yerdeki parkaya takıldı ve düştü. Adam, kadının bileğini sertçe tutarak onu ayağa kaldırdı. Kadın sadece kahkaha attı. Erkeklerden korkusu yoktu. Çok daha kötü muamelelere maruz kalmış, hepsine de dayanmayı bilmemiş miydi? ''Kaba olma'' dedi kadın sonunda. ''Bir kere daha düşündüm de'' dedi adamın sıkıca kavradığı bileğine bakarak, ''Hemen yatmaya gitmesem daha iyi olur. Otur ve saçmalamak yerine biraz daha mantıklı davran. Herhangi bir sorun var mı?'' ''Evet, var hanımefendi.'' dedi adam hala eliyle kadının bileğini tutarken. Su çukuru hakkında ne biliyorsun? Şeyi mi demek istedin? Neyse boş ver. Bir seferde yalnız bir soru. Pek fazla bir şey bilmiyorum. Sitka Çanli'nin orada senin de tanıyor olabileceğin biriyle buluşacağını biliyorum. Senin gibi cazibesinden şüphe duyulmayacak bir adam karşısında ona yardım etmek istedim. O kadar. Çoktan gittiler. Yaklaşık yarım saat geçti bile. Nereye? Nehrin aşağısına mı? Bensiz mi? ''O bir kızıl derili.'' ''Zevkler değişir, bilirsin. Özellikle de bir kadının zevkleri.'' ''Peki, ben buna nasıl katlanacağım?'' ''Köpekler ve o kadın bana dört bin dolara mal olmuştu.'' ''Sen de çok ucuzmuşsun.'' dedi adam son olarak. Freda omuzlarını silkti. ''Hazırlansan iyi olur. Gidip bir grup köpek ödünç alacağım. Birkaç saat sonra yola çıkacağız.'' ''Çok üzgünüm ama ben yatmaya gidiyorum.'' Kendin için neyin hayırlı olacağını düşünebiliyorsan gidip hazırlansan iyi olur. Yatmaya git ya da gitme. Ama ben köpekleri alıp geldiğimde kıza bineceksin. Belki beni kandırdın ama senin blöfünü gördüm ve söylediklerimde çok kararlıyım. Beni duyuyor musun? Adam iyice acıtıncaya kadar kadının bileğindeki parmaklarını sıktı. Fakat kadının dudaklarındaki gülümseme söylenenleri sanki çok uzaktan duyuyormuş gibi gittikçe büyümekteydi. Köpek zillerinin sesi duyuldu. Bir adam köpeklere, ''Hooo!'' diyerek seslendi. Bir kızak kulübenin önüne gelerek durdu. ''Şimdi yatmaya gitmeme izin verecek misin?'' Fred'a konuşurken bir yandan da kapıya atılıp kapıyı açtı. Sıcak odanın içine bir anda soğuk ayaz hücum etti. Kapı eşiğinde yol yorgunu, kürklere sarılmış, şafak ışıklarının aydınlığı içinde bir kadın belirdi. Kadın, beyaz mum ışığında gözlerini kırpıştırarak ayakta durmaktaydı. Floyd Vanderlip, Bir an öne doğru düşecek gibi oldu. ''Floyd'' diye bağırdı kadın. Rahatlamış ve memnun bir ifade vardı yüzünde. Bitkin bir ilerleyişle adama yaklaştı. Adamın o an yapabileceği tek şey, kucak dolusu kürkü öpmekti. Ama hoş bir kucaktı bu. Bitkin bir şekilde ona yaslanmış, ama mutlu bir kucak. ''Bu çok nazik bir davranış'' dedi kadın ve devam etti. ''Bay Devereux'i yeni köpeklerle beni alması için göndermen yani.'' ''Yoksa yarından önce burada olamazdım.'' Adam boş gözlerle Freda'ya baktı ve o anda durumu kavradı. ''Diorun'un gelişi çok iyi oldu, öyle değil mi?'' ''Biraz daha bekleyemedin, değil mi sevgilim?'' Flassie biraz daha sokuldu. ''Şey, artık sabırsızlanmaya başlamıştım.'' dedi adam kayıtsızca. Bir yandan da kadını ayaklarını yerden kesecek şekilde havaya kaldırıp kapıdan dışarı çıkarırken. O gece izah edilmesi güç bir olay daha oldu. Yukon'un aşağıdaki yerlilerin arasında yaşayan saygıdeğer bir misyoner olan James Brown, bir kızılderili tarafından uykusundan uyandırıldı ve kızılderili ona sadece bir kadının ruhunu değil, bedenini de teslim ederek çabucak oradan uzaklaştı. Kadın oldukça ağır, güzel ve kızgındı. Kızgınlığından dudaklarından anlaşılmaz sözler dökülmekteydi. Bu olay saygıdeğer adamı çok şaşırttı. Adam gençti ve kadının varlığı kendisi için tehlikeli olabilirdi. Bu yüzden günün ilk ışıklarıyla birlikte kadının Dawson'a gitmesi gerekecekti. Dawson olayın şaşkınlığını günler sonra yaşadı. Yaz gelip de halk Windsor'daki bir kraliyet hanımefendisini şereflendirmek için Yukon nehri kıyısına toplandığı kano yarışlarının yapıldığı gün. Aynı gün olayların ancak bir kısmını duymuş olan Bayan Eppingwell, balo gecesinden sonra Freda'yı ilk kez gördü. Bayan McQueen'in uyarılarına rağmen Freda'nın yanına gitmiş, herkesin gözü önünde onun elini tutmuştu. İlk anda bu anı hatırlayanlara bakılırsa Freda hafifçe geri çekilmiş sonra iki kadın konuşmaya başlamıştı. Sonrasında da yüce Freda kaptanın karısının omzuna başını koyup ağlamaya başlamıştı. Dawson, Bayan Eppingwell'in neden Yunan bir dansçıdan af dilemiş olduğunu anlayamamıştı. Ancak Bayan Eppingwell bunu herkesin gözü önünde yapmıştı. Bayan McVey'i unutmamak gerek. Kalkan ilk buharlı gemide kendine bir yer ayırttı. Ayrılırken uzun kara geceler boyunca düşünerek elde ettiği bir kuramı da yanında götürüyordu. Ona göre kuzey çok soğuk bir memleket oluşundan dolayı asla ıslah olmayacak bir yerdi. Cehennem ateşinin korkusu bir buz diyarında hissedilemezdi. Biraz kestirme görünebilir belki ama Bayan Mekfi'nin düşüncesi buydu. Son